Bir devlet bankasında gişe görevlisi olarak çalışıyorum. Bunun hükmü nedir? Şu an bir iş arayışı içerisindeyim. İş bulana kadar burada çalışabilir miyim demişler. Maddi durumu gerçekten o işi yapmaya ciddi anlamda ihtiyacı varsa, hı hı. iş buluncaya kadar geçimini sağlama imkanı yoksa, zaruret içerisindeyse olabilir. Yoksa bunun aksi durumlarda faizin Kendisiyle doğrudan uğraşmak riskli olduğu gibi ona bulaşmış işlerde çalışmakta sıkıntılıdır. Dolayısıyla ihtiyacını erteleyebilirse hiç başlamasın. Ertelenme imkanı yoksa çalışmak zorundaysa yeni iş buluncaya kadar eh, çalışabilir. Evet.